878 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Haris El Hilaliye'nin kızı Meymune validemizle evlenmesi. Evet, Hazreti Peygamber Hudeybiye'den bir sene sonra Hicret'in 7. senesi Zikade ayında umre yapmak niyetiyle Mekke'ye doğru yola çıktı. Bir sene önce yine aynı ayda müşrikler Hazreti Peygamberi Mescid-i Haram'a girmekten alıkoymuşlardı. Hazreti Peygamber Yecüc denilen yere geldiğinde amcası Ebu Talib'in oğlu Ka'feri Meymune bin Haris bin Hazeni kendisine demek üzere amiroğulları kabilesine gönderdi, Meymune validemiz de Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ı kendisine vekil tayin etti, çünkü kız kardeşi Ümmül Fadıl, Hazreti Abbas'ın hanımıydı, böylece Abbas bin Abdülmuttalip, Meymune'yi Hazreti Peygamber'le evlendirdi, Hazreti Peygamber Mekke yakınlarında bulunan ve serıf denilen yerde Meymune validemizin gelişini bekledi, gelmesi üzerine de onunla burada gerdeğe girdi, ancak Allah Teala onun burada, yani Serif'te vefat etmesini takdir buyurdu. Hazreti Peygamber Haris kızı Meymun ile evlendikten sonra Mekke'de 3 gün kaldılar. 3. gün müşriklerin elçisi olan Huveytib bin Abdil Uza birkaç kişiyle birlikte gelerek Hazreti Peygambere artık süren bitti, şehrimizi terk et dedi. Hazreti Peygamber, size ne zararım var? Bırakın da aranızda düğün yapıp gerdeğe gireyim ve yemek hazırlatayım. Hem siz de gelir yemeğimi yersiniz. Buyurduysa da Huveytib ve arkadaşları, bizim senin yemeğine ihtiyacımız yoktur derhal Mekke'den çık, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber, Meymune validemizi de alarak Mekke'den çıktı ve serif denilen yerde onunla gerdeğe girdi.